Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selam. Ala seyyidil murselin Muhammedin ve ve sahbihi ecma'in. İyiliği emredelim. Kötülükten nehy edelim. Davet edelim. Tebliğ edelim. Beladan kurtulmaya çalışalım. Çünkü bela yayıyor, Mayıs yağmuru gibi. Ancak iyiliği emredenler kurtulabilir. Ancak vazifesini yapanlar kurtulabilir. Evet. Şimdi e, şehitlerimizin ee, ruhuna bir kelime-i buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. <gülüyor> la ilahe illallah Muhammedun resulullah fi kulli lemhaccin ve nefesin adede mavesi'ahü ilmullah Allah Allah Allah Ya Rab, bu şehadetlerimizi tevhid kelimelerinden, zikirlerden fazl-ı kabul buyurduktan sonra hasıl olan cümeti, batı Evvelen bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şerifine kıymetli şehitlerimizin, askerlerimizin bundan evvel Fırat Kalkan'da şehit olan bütün askerimizin ve yine bugünlerde yakın tarihlerde şehit olan cümle polislerimizin şu edamızın, ve khas bu üç şehidimizin ervahine hediye eyledik. şu saatte vasıl ile kabirlerini nur ile derecelerini âli Ailelerine sabrı, cemil, ecri, cezil, ihsan onları da bunların şehadeti hürmetine yolundan ayırma, dünya ahiret sıkıntı çektirme, cennette cemeyle ya Rabbel alemin. Bu şehitlerimizde seyyatları varsa hasenata tebdil ilk ikdamla kanlarıyla tertemiz ile ya Rabbel alemin. Allahümme amin. Allahümme salli ala selam. Muhammedin ve ala aliyah Şimdi...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 Ama düzgün anlayın, iyi anlayın derdi ama bunu benim anlattıklarımı anlatın derdi yani. Size hoca diyeceklerse desinler yani. Çünkü neden? Bildiğinin alimisin. Bilmediğin, bilmediğinin talibisin. Burada vaz e, tabi o zamanlar herkes hoca, herkes alim, herkes müftü imam gazali dönemi yani. Onun için tabi özel vazetmek etmek isteyenlere de, e, kendisine bu usta soru soranlara da bazı bilgiler öğretiyor. ...nasihatler yapıyordu... Ee, ...iki hasletten sakın buyurdu... ...vaaz işini seçme... ...ama mecbur olursan ortada... ...vaaz eden kalmazsa... E, ...mecbur e, farz-ı kifaye... ...iyiliği emretmek, kötülükten ne etmek... ...hepimizin görev. ...iki hasletten sakın... ...birincisi... E, ...çok edebiyatlı konuşmak... ...böyle cümleler kurup... ...lafları uzatıp da... E, ...yani... ...milleti yormak uygun olmaz...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 E şimdi bu ders çok önemli. Millet efendim, etkilenir, etkilenmez veya beğenir, beğenmez. Yok bunda gülme yok, yok bunda ağlama yok. Ya kardeşim biz milleti güldürmek için, ağlatmak için uğraşmayalım. Bak ne buyurdu İmam-ı Gazali Hazretleri? İki gazletten sakın. Birincisi tekellüf, zoraki, yapmacık şeylerle efendim, milleti etkilemeye çalışmak suretiyle ihlası bozma. Birinci buna sakın diyor. Şimdi ikinci gazleti söylüyor. Vel <gülüyor> eve... Ve hastalık ikinci hastalıktan sakınacağın en latiküne olmasın hımetüke senin e, azmin yani gayen fi vazike yaptığın nasihatlerinde en e, yenfura efendim insanların en yenfura halku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 Allah falan bağırırlar falan. Yen ara olursa mana sayha nara atmaları, Galeyana getirip cezbeye getireyim adamları falan. E, bu olmamalı. E, bir de yen e, fırı var. E, tabii yen fırı falan efendiminkililer firkatinde ne anlaşıyor? Yani insanların gelip toplanması olmasın. Nerede fi meclisi ki? Senin sohbet meclisine insanlar kalabalık gelsin. 3000 kişi geldi, 5000 kişi geldi, 10.000 kişi geldi falan.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 Allah hikmeti de, insanlar da eli i cemaatlerine çok gitmiyor. Mevla da bir bereketlerini almış yani. Bakıyorsun en a babaları bilmem ne 50-100 kişi, kişi sandalyelerde bir şey var. Yani bu da büyük bir nimet tabii. allah Teala kalplere ilham ediyor. Ee, Türkiye'ye halkı Müslümanları da e, kıymetli insanlar, ihlaslı insanlar yani hakikaten el-i sünnete bağlı, Osmanlı ecdadımızın e, akidesine bağlı, sahabenin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 Ev, yahut yüz yuzhiru açıklasınlar el vecde. Vecde hale açıklasınlar. İşte vecd yani e, esasen iç buluşu derdi kalbe hal, manevi haller geliyor. Efendim manevi sırlar ve tecelliler oluyor. Onların nuru kalbe vurunca uzuvlara taşıyor. E ondan sonra adam işte başını sallıyor böyle yapıyor veyahut böyle yan yana kafa, yana bele sallanıyor veyahut da efendim, oh, oh, bir şeyler yapıyor falan. Bu tabi kalbe gelen tecellinin tesirinin dışa etkisi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 Tabi bunlar hep tefsirin azalmasının eserleridir o da ayrı bir de ama ölende hoş gösteriş için ölmüyor yani adam hakikaten ölüyor yani. Ve şimdi adam hakikaten öldükten sonra bu da riya yapıyor mu diyeceğiz yani. E nasıl ölüyor bu adam? Ama hocanın vaazının etkisi tamam da işte şimdi ne öyle hoca kalmış demek ne de öyle cemaat kalmış demek yani. Çünkü rolbian tefsirinde diyor ya kadının biri o zaman bir alim varmış. Bir sohbette 3 cenaze, 5 cenaze ya. Artık ne yani cenaze işleri kapıda bekleyecek yani.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 bir gün pazarda bakmış ki o hocayı yakalamış. Zaten içinde de şey var ya ona karşı. Hemen gelmiş hoca efendinin yanına şiir okumuş. O zamanın kadınları da şimdiki müftülerden alim yani. Kadın. E tehdin nâse ve teh tehdidi. E lâ inne zâlike lâ enfe'u. Fe lâ hicera şehdi hattâmetâ. Tüsinnül ve demiş. Ne demiş hocaya? da hoca anlamış. Ya sen ne zamana kadar insanları idaat edeceksin de kendini idaat bulmayacaksın Hocu Efendi demiş. Aga ol kafanı çalıştır. Senin bu vazların sana fayda ver mi? Herkese fayda veriyor mu sana fayda ver mi? Ey bilevi taşı diyor. Bıçakları bileviyen taş var. ya. Dönerdi böyle onun bıçağı sürelle. Ey bilevi taşı. Ne zamana kadar demirleri keskinleştireceksin bıçakları bileyeceksin de kendin kesmeyeceksin. bıçağına sür diyorsun bıçak cilet gibi kesiyor.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 Şimdi i̇mam Gazali bazı hocaları beğenmiyor ama i̇mam Gazali'nin beğenmediği hocalardan ah şimdi bulsak bir tane yani. O tabi tasavvufa tarikata çok zühterabet etmeyen zahiri alimlere tabii şey yapıyorlar, meşayih çatıyor biraz. Ama o, o meşayihin çattığı adamlar da şerahat alimleri yani. Şimdi şerahat alimi de kalmadı ya. Şerahat alimi de kalmadı. İki reyting için, iki bilmem kuruş maaş fazla için program başına bilmem ne. İstediğin tavizi alırsın ya.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 Kayamel amel etmek. iklas, Onun için sakın sakın diyor böyle şeyler. Yani gayri iftiyari sen Allah için düzgün konuşurken adam cezbeye geldiği bazen oluyor. Bizim sohbette de bir Allah bir aran olur. Bir şey oluyor. Ama ben onu bağırtırmak için özel bir gayret sarf etmiyorum yani. Ama bir insana bir feyiz gelebilir yani. Ona da gösteriş yapıyorsun denmemesi lazım. Numara yapıyorsun denmemesi lazım. Bu ne güzel meclis. Densin için yapılmaması mühim olan. Diye ne kullo? Çünkü bütün bunlar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 şey var değil mi? Börekçi miydi neydi he? Şimdi mesela ben bazı İsmaila'da bizim bazı hacabilere hoca bozan diye bir e, lakap takmıştım bir zaman. Onlar bilmiyorum patenti de onlar yani ben patentini almadım istercem. Marka olarak da tescil etsinler. Hoca bozan yani. Yani şimdi adam iki devi davet edecek iki devi yemeyeceğim çağıracak bu tamam o hoca bendilen iyi geçeyim. Falan. Tamam da yani hoca ümmetin hocası olması lazım.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 bâl aslında gereken nedir en yekûne olmalı azmüke senin azmin ve himmetün gayretin bütün isteğin ente nas tu insanları çağıracaksın efendim davet edeceksin nereden millet dünya dünyadan alacaksın el-âhirete ahirete döndüreceksin diyeceksin ki bu dünya fani'dir boştur görmüyor musunuz bizden gençleri öldü bizden zenginleri öldü bize mi kalacak ya seni bu sabah okudum yine Veysel karani Hazretleri Herem İbni Hayyan Radıyallahu anh'a na nasihat et bana dedi. Bir kere görüşler Ya bana müsaade et de yanında geleyim ben de sen sen Veysel Karhani'sin. Çok büyük Evliya Resulullah seni metetti, Hazreti Ömer bile seni aradı. Yani bana müsaade et. Yok dedi benim Meşguliyetlerim var. Kimse yanımda arkadaş olup da dedi uğraşamam dedi. Ben ibadetle meşgul oluyorum falan falan. Ve daha görüşemeyiz dedi. Hadi Allah'a maddi. Ama biraz vazetti etti ona. İşaret ettim bana. Sen yani o vazları bir yapmak lazım ya. Nuh Nebiyullah 950 sene Peygamberlik yaptı. 1250 sene yaşadı. Nuh Nebiyullah öldü. Baban Adem öldü. Annen Havva öldü. Sevgilin Resulullah öldü. Sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes vefat etti. Dünya bitti. Dünya fani. Ahirete gidiyoruz. Nasıl anlatıyor Veysel Karanâsı? Helemi İbni Hayyan da tabiinden 8 kişi de züht ve takva zirve yapmıştır. Züht tabiinde 8 kişiye yön, e, de toplanmıştır. Onların biri de Herem İbni Hayyan'dır radıyallahu teala. Ama ona bile nasıl Veysel Karani vaaz ediyor. Çünkü vaazın esası ne olması lazım? Dünyadan soğutmak olmazlar. E yüce saniye ya Resulü Allah sordular. Hangi meclis arkadaşlarımız dahiladır? Kimlerle oturalım kalkalım? Kimlerle sohbet arkadaşlık yapalım? Kimin vaazını, nasihatini dinleyelim ya Resulü Allah dediler. Rabıta kitabında var kaynakları da. Ne buyurdu? Men billahi rü'yetuhu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 A ne gece söyleyeyim mi Mevlana Hazem bir mektubundan ezbere bildiğim yani Katariyle yani ne buyurur kaddessi Allahu zaman leysa zamanu zamanel eee gafleti. Onun bu zaman gafletle yaşamak zaman değil. Eee vel amel. Amel zamanı, ibadet zamanı. İnel istirahat leysa vakti istirahati El vaktu leysa vakti istirahatati. Bel vaktu dinlenme zamanı da zaman, zaman zaman zaman. değiliz. اِنَّ الْاِصْتِرَاةَ الَّتِيَا ثَمَرَةُ الْاَمَلْ اَمَامَنَا Dünyada amel edeceğiz, onun semeresi neticesi ahirette istirahat edeceğiz. Ama o ahiret önümüzdedir. Hemen gelecek, bir anda insan ölecek. Ondan sonra fuzul işlerle meşgul olmak. اِنَّ الْاِصْتِرَاةَ الْاَمَلْ تَزِّيُعُ ve evet. وَمَنْعُلّٰي اَنِ السَّمَرَاتِ Mektubattan bir şeyler söyleyeyim sana. Dünyadan uzaklaştırmak için. Yani...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 Fuzuli zevkine mani olmasın diye. Cennetin tamamı zevk yahu kardeşim. İki günlük rubbe şeyveti saatin, evraset, hazanentavıyla. Bir yılbaşı kutlayacağım. Yok bir Noel kutlayacağım diye. Bir dansöz seyredeceğim diye. Beş paralık şeyvet için. iki kuruşluk lezzet için. Yok zina yapacaksın. Yani zina nedir? Yapıyorsun yapıyorsun. Doruk noktası bir dakika bile tutmuyor. Yani zirveye geldiği, zevkin zirveye geldiği diye yarım dakika, yarım saniye, bir, bir saniye, iki saniye, yarım dakika tutmayan bir zevk için. 70 bin sene yan. Bilmem, kafir öl, cehennemden çıkma. Veya Müslüman da ölsen, bin sene azap çek. E ne gereği var? Sıratta tevkif ye. Cehennem aşağıda gürlüyor, çengeller aşağı suluyor. Bir dakika o paniğe, heyecana dayanamazsın dünyada olsa ya.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 Fesefel Kaun'a kaya, kaya kay kuyusunu boylayacaklar. Ya e bunları doğru ya yani. namazsızlığın içerileri olsa Yel Kafe ama Furkan suresinin hadinde adam öldürenler, zina yapanlar Esem kuyusuna kavuşacaklar diyorlar. Yuz hafle ul azabı kıyamet kıyamet kat kat azapları katlanacak. Ya e bunları okuyacaksın milleti. Bu hadileri bir adam gidip de IŞİD'e katılır mı? PKK'ya katılır mı? Gidip milleti öldürür mü? ...bomba patlatır mı, canlı bomba olur mu? Yani ebedi ahireti gidiyorum. Yani millete ilim vermiyorlar ki. Nasihat etmiyorlar ki. Milletin çoluğu çocuğu... ...bu üniversitelerden çık. Bak ODTÜ'nün bir meşhur... ...Ottü'deki meşhur zeki, bilmem ne talebe gitmiş IŞİD'de şimdi. Geçen haberlerde ondan bahsediyorlar. Yani adam ODTÜ mezunu, ODTÜ bilmem ne. E, Apo ne? Apo ne siyasal mezunu yani? Efendim, Hüzbulan...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 bu milleti düzeltemezsiniz. Onun gün doğruyu anlatan hocalar bulacaksın. Bu hocalara teşvik vereceksin. Teşvik derken para vereceksin demiyorum. Bu kadar kanallar var. Ben kendi kanalımda zor konuşuyorum. Ama sen şimdi bu kadar kanallarda e, bu sohbetler PKK'nın aleyhine olan şeyleri. Geçen en son niye çattım? Ulan bu kadar ilim konuşuyoruz. Bu kadar düzgün konuşuyoruz. Ayet harici konuşuyoruz. Milleti PK'dan PKK'dan şu kurtarma. Bir kişiyi günahtan kurtarma. Şey diyoruz. İftirayı yayıyorsun. Hidayeti yaymıyorsun. Allah yalemul müstehmin el müslip. Allah kim kötü niyetle çalışıyor kim iyi niyetle Allah biliyor. Ben müslipim istaha çalışıyorum. Ben sohbetlerimle binlercesi işite gitmedi katılmadı ya. Nice insan PKK'dan, akadan şu an nasıl yırıldı kurtuldu ya. Ben Allah için iddia eder. Belki on binler yüz binler belki iddia edebilirim. Namaza başlamıştır bu kadar otuz sene, kırk senelik sohbet sürecimde benim ya.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 Bu adleri, hadisleri okumadan millete oho şöyle cennetteki böyle nimetliksiniz olmaz. İla taat, taatlere teşvik edeceksin. Ebedi azaptan kurtarmaya çalışacaksın. <gülüyor> ne ara? Önce kendini sonra ailenizi ateşten koruyun. Çoluğun çocuğunu ondan sonra konu komşunun sonra sohbet yapabiliyorsan genel halkı. ve <gülüyor> İnsanlarla, taşlarla.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 Lahsun Allah Allahın emrettiğine karşı gelmezler. Atın dedim atallardır. Ve falun mehumaru ne emrolunuyorsa yaparlar diyor. 70 bin kişilik bir ümmeti tek eliyle böyle cehenneme atıyor. Zebanilerden bir tanesi için söylüyor. Tek başına omzunda da ateşten daha var. Bir de peşlerine de ateşten daha Uludağ kadar daha omzunda taşıyor. Melek bunlar ya. Aleyhissi ataşar. 19 melek görevlendirdim diyor.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 Hırsan tamahatan, dünya tamahkarlığından millet, bizim bütün milletin dünya yığmak, zühte çevireceksin dünyaya soğuk olalım, dünyaya serin olalım. Ondan sonra Allah. Allah, Allah, Allah Teala Tevratta e ki vahiyini İmam Seali biziyle diyor. Allah, Allah Teala dünyaya ne vahiy etti bu meşhurdu. Ya dünya buk dümiyim kademeni ve kademek. Ey dünya sana hizmet edene, edeni hizmetçi al. İşte öyle ırkat gibi çalıştırıyor dünyanın adamlarını görürüz.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 Efendim. Mevlânem el malü yefnâl bedenü veb lâ. Kavratta da ne var. Mallar tükenecek, bedenler çürüyecek. Ve lâh ve'l a'mâlü Ameller yazılıyor, günahlar unutulmuyor. Hani şu malla mükten derken faiz, puş, rüşvet. Ha tamam, helalından rızkını kazan bu ibadettir. Farzları yerine getirmek şartıyla tabii.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 Zühd demek? Allah'tan seni meşgul eden her şeyi terk etmek. İbrahim Edne Hazretleri'ne sordular. Zühd dediği üç harftir. Z'si zineti süslenmeyi, hasi hevayı, nefsin arzularını, dalı da dünyayı terk etme. ya. Tabi zühdün üç kısmı var. E bir adam haramlardan sakınıyorsa, elhamdülillah ben mesela büyük günah ve haramlardan sakınan bir tipteyim. He haramlardan sakınıyorsa bu zühdün ilk basamağını adımını atar. Ama bu avam benim gibi sıradanım üstümanların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 Cimrilik kınanmıştır. Allah sevmez, Resulullah sevmez. Cimrilik eden cennetten uzak, kullardan uzak, Allah'tan uzak, cehenneme yakındır. Vel hasudü magmumun. İnsanları kıskanarak, onun şuyu var, bunun buyu var, benim niye yok? Hasetle, fesatla uğraşan, magmumdur, kederlidir. Bütün dünya adamın olsa, kıskançlığı varsa hala dertlidir. Devamlı bakarsın morali bozuk. Ya abi sen katır Niye moralin bozuk? Ya şu şirket bizi geçti. <gülüyor>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 Günahlara düşmekten uzaklaştıracaksın. Nereye yönelteceksin? Efendim, takvaya yönelteceksin. Evet. Takva, ne demek takva? Velâ kıvetülü <gülüyor> müttakîn. Güzel sonlar, güzel neticeler. Ancak takva sahipleri için haramları bırak. Şüphelerden de sakınacaksın. Çünkü belki harama yol açar diye. Lâ ebluğul abdü enkülemülel <gülüyor> müttakîn. Hatta edâ ma la ben sevî hadâ ma bi bes.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 Bu konular işlenmeli diyor. Ve tuhbibe ilemül Onlara ahireti sevdirmelisin. Ahiretin hakikatini bildirmelisin. Sonsuz nimetlerini, günahsız şaraplarını, akıl almayan şuruplarını, sütürmaklarını, balılmaklarını, ebedi Mevla'nın cemalini müşahedeleri. Ve tubak dünya. Onlara dünyadan nefret ettirmelisin, soğutmalısın. Efendim, dünyayı onların gözünde menfur kılmalısın. Değil mi? ve ilmel, ibadeti onlara ibadet ilimleri ilmi hal bilgileri fıkıh bilgileri namaz şöylekindir abdest bölümünü alını gusle dikkat edelim şunu yapalım bunu yapalım ve zühdî dünyadan yüz çevirme ahirete yönelme ilimlerini anlatmalısın ya çünkü elen el galibe fi tıbâ' kuyularında ekseriyet vaaza gelen sohbet dinleyen veya televizyondan dinleyen insanların ta o zaman söylüyor bunu ya 900 sene evet İnsanların tabiatlarındaki galip olan huy ezzeyhu kaymak, temayül. Nereden an ne şer ana caddesinden bizim millet diyor taymamıza 900 sene evvel söyle hele şimdikileri görecek. Şimdi zaten herkes dersten gidiyor. Yani bunların tabiatlarındaki durum diyor şeratın caddesinden kaymak, ayrılmak. Ve <gülüyor> sayu <gülüyor> çalışmak firma o şeylere ki la yerdallah, la yerza Teala. Allah razı olmaz bir o şeyler. Allah'ın razı olmadığı işlere gayret eder halt diyor. Hep böyle haramlara kafaları çalışır. Günahlara çalışır. Ondan sonra ekseriyet böyledir. Diyor. Şimdi de ekseriyet böyle. Şimdi hemen hemen hemen hemen küngüne yakını böyle. Çok az kaldı dünyaya meyledtmeyen yani. Ve <gülüyor> isti'saru onlar zelleyi sever diyor. Ayağım Kaysar ister diyor. Efendim, bil ahlakı rediyeti, e, kötü ahlak, çirkin huylar, hırstır, tamadır, hasettir, fesattır, o onu baz alır, o onu, e, o efendim, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, gıybet dedik, o iftira, birbirini çekememek, birbirini gözden düşürmeye çalışmak, onun şusu var, bunun busu var, o olmasın, bende olsun falan. Böyle basit, kötü, alçak ahlak ile kendileri de kayma insanların da ayağını kaydırmak isterler. Onun için sen ne yapacaksın? Felk-i kulubim insanların va sohbettin yani kalplerin er rûbe korkusal, korkusal çünkü bu millet müjdelenmeyi hak eden millet değil diyor. Ve Rabbiğhüm onları korkut ve haddirhum onları sakındır mı? Anma o şeylerden ki yestebiliyone önlerinde karşılaşacaklar minel mekavfi.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 E zaten geçende de baya bir ölüm kıyamet ve kabir üzerine konuştum. Hal böyle olunca ve Allah sıfatı batınim. Belki bu vazları yaparsan içlerinin huyları tete gayyaru değişebilir. Ve muamelete te zahirim. O da dışa yansır. Belki dıştan görünüşlerindeki konuşmaları, oturmaları, kalkmaları, yaşamaları, giyinmeleri, kuşanmaları, tete beddelü değişebilir. Öbür türlü bunlar şerata uymak istemez. insanın tabiatı nefse emmare kötülüğü emreder diyor. Ve <gülüyor> te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 çünkü insana vaaz edersen, ahireti, cenneti anlatırsan insanlar ibadete heveslenir. Ama Ebu Bekir Sifil gibi olursan, ehli sünnet geçiniyor, hocayım geçiniyor adam. Adam kalkıyor diyor ki, beraat namazı, rekaip namazı kılacağınıza zina etseniz daha iyi. Gazetiste yazdı bunu, haram yapmak diyor, e rekaip gecesi namaz kılmaktan eftaldir diyor. Tövbe estağfurullah. Rekaip namazını yani diyor diyor rekait namaz, namazı namazı demiyor. namazı Ya şimdi böyle hocalık olur mu? Böyle vaazlık olur mu? Bu adamların sohbeti dinlenir mi? Bunun yazısı okunur mu yani? Şimdi İmam Gazali ne diyor? İbadet ede zaten İmam Gazali onu ihdadakta diyor olamaz. O da zaten diyor ki İmam Gazali hadis bilmez. Zayıftır diyor hadiste diyor. İmam Gazali'ye böyle diyor adam. Halbuki ne buyuruyor mübarek? Ya bu milleti dünyadan soğutmak için konuşacaksanız, yazacaksanız, vaaz edecekseniz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 vaaz nasihat yolu ancak budur. Hüccetül İslam İmamı Gazali. O konuşur. Bir adamın vaazını nasihatını dinleyecekseniz bunları yapıyorsa, ibadete teşvik ediyorsa nafile ibadetlere. Onu dinleyin diyor. Ve küllü vaazın hangi vaaz nasihat böyle olmuyorsa öyle vaazlar şu namazı kılmayın. Bu orucu tutmayın. O hadis zayıf. Hadis uyduruyor cübbeli. Hangi hadis uyduruyorum? Şu gün şu namazı kılın.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 Hul'dür diyor. Gul demek ve şeytanın. Şeytandır diyor böyle vaaz saat yapıp da. Böyle konuşma yapanlar. Yezebu bil halk, halkı insanlara alır götürür. Anit-Tarik esas ehl Sünnet caddesinden, İmam Gazalilerin yolundan, Abdülkad Geylanilerin yolundan, İmam Rabbani'nin yolundan ayırır. Ve ihliküm onları helak eder. Feci ecib insanlara ne gerekir? Önde geleni dinleyin. Buna ne diyor bir bakayım. İnternette gireyim. en ru, kaçmaları farzdır, vaciptir diyor.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 Şeytan çıkıp kürsüde e, ibadet internette diyebilir mi ki regaib namazı kılmayın haram işleyin dahi? Şeytan diyemez ya. Ama Ebu Bekir Sifil dedi bunu. Yazıtı var bu namazı kılacağına diyor. Ya Allah'a namaz kılan adama sen millete namazı aşlayacağına ibadet yapın zikredin alnınızı seç şey diye koyun. Diyeceğine sen nasıl dersin ki günah yapmak bundan efendi? Günah yapanlar haram işleyenler bundan, bunlardan iyidir. İbare böyle yani. Onun için,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 el habib il ali el al azim il cah ve ala ve-Sahbih. Sübhane Rabbike rabbil il izzet i amm selam il murselin Velhamdülillah rabbil il resulullah sallallahu aleyhi ve sellemine Ehl-i Beytin sahibesinin, Seyyid-i Seyyid-i Seyyid-i Seyyid-i Seyyid-i Seyyid-i Seyyid-i Seyyid-i Seyyid-i Seyyid-i Seyyid-i Seyyid-i Seyyid-i seyyid i seyyid i seyyid i seyyid i seyyid i seyyid i